Eşim maalesef çalışamıyor. Bizde mevcut e, gelir ve rızkımızın çoğalması için sizden bir dua istiyorum. E, ne okumalıyım? Vaka biliyorum demiş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Öncelikle şunu bilmek lazım. Hepimizin Rabbı Cenab-ı Hak'tır. Evet. Dilediği kişilere, dilediği kadar rızık veren de odur. Cenab-ı Hak zaman zaman bazı kullarını yakbit, yani eder. Ne yapar? Rızkını daraltabilir ve yepsut, kendisi için yebsut sıfatını kullanıyor. Yani rızkı açar. Bu özellikleri var Cenab-ı Hakk'ın. Yani kullar üzerinde böyle bir tasarrufu var. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için elbette öncelikle çalışmak, gayret etmek gerekiyor. Çalıştığınız, gayret ettiniz ama rızkınız arzu ettiğiniz tarza geniş olmadı. Ne yapacaksınız? Bu konuda Cenab-ı Hak'tan yardım dilemek. Yani helal rızık arzusu, temenninizi Cenab-ı Hakk'a arz etmeniz icap ediyor. Yani rızkı verecek olduğu için ona yönelmemiz lazım. Bunun için bildiğimiz şekliyle yani içten Mevla'ya yönelmek daha güzel. Yani bir takım sureler okunduğu takdirde rızk çoğalır tarzında ifadeler var ise de bunun yerine aslında canı gönülden Mevla'ya yönelmek ve ondan helalinden rızık talep etmek daha uygun mütala edilir. Buna rağmen sıkıntı varsa e, tahammül etmek elbette gerekiyor. Ayrıca yani Müslümanların görevi komşusu aç iken rahat uyumamaktır. Evet. Yani e, bir Müslümana diğer Müslüman kardeşinin sıkıntısından Hı. haberdar olma görevi verilmiş. Evet. Yani biz cemiyet olarak varız, Müslüman bir cemiyetiz. İçimizde böyle sıkıntılı insanlar varsa mümkün mertebe onların hallerini bilmeye çalışmak lazım. Hatta şu yapılabilir, sıkıntılı olan, içinden çıkamayacağı, altından kalkamayacağı derecede maddi sıkıntısı olan insanların anlayışlı olan kişilerle münasebet kurması, kendileri iyi olmasa bile aracılar vasıtasıyla belirli yerlere ulaşmasında fayda var. Evet. Aslında bu işin mesela devlet birimleri var. Vakıflarımız var, derneklerimiz var, yardımsever Müslüman kardeşlerimiz var. O cihetten de belki bilgilendirmek suretiyle destek almak mümkün olur. Çünkü devlet bu işler için var. Yani bir insanın aç kalması devlete, insana, Müslümana bir şey sağlamaz. Devletimiz fakirle hemhal olmak onun ihtiyaçlarını gidermek durumunda. Zaten öyle bir görevi de var. E buna rağmen yapılacak şey neymiş? Yani Cenab-ı Hak'tan isteyeceğiz, çalışacağız, gayret edeceğiz. Buna rağmen sıkıntımız varsa, öncelikle Cenab-ı Hakk'a arz, daha sonra diğer Müslümanlara, yani böyle sözümüz geçebilecek, etrafa çok fazla yaymayacak ama söylediğimiz şeylerden dolayı belirli yerlere ulaşabilecek aracılar vasıtasıyla da destek almakta fayda var.